Bismillah. Yeni doğan çocuk ve akika kurbanı ile ilgili meseleler ve hükümleri. Soru. Bir veya iki gün sonra yeni doğacak olan çocuğu karşılamak için ne yapmam veya onun için ne hazırlık yapmam gerekir? Sorumuz. Bu konuda uymam gereken herhangi bir sünnet var mıdır? diye devam ediyor sorumuz. Evet, cevap. Hamd yalnızca Allah'ıdır. Birincisi, Allah Teala'dan gelecek olan çocuğu size mübarek kılmasını ve sevap hanenizde olması için onu takva sahibi salihlerden kılmasını dileriz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan öldüğü zaman amelenin sevabı kesilir. Ancak hayrın devamlı olması ve faydasının kesilmemesi sebebiyle şu üç şeyin sevabı kesilmez. Sadakayı cariye. Müslümanların yararlanması amacıyla bir şeyi Allah rızası için vakfetmek gibi, faydalı ilim, insanlara Allah rızası için dini ilimleri öğretmek veya bunun için kitap yazmak gibi, kendisine dua eden hayırlı evlat, insan vefat ettikten sonra arkasında kendisine rahmet ve mağfiretle dua eden birisini bıraktığı zaman, o evladın duası, yabancı bir kimsenin duasından daha çok kabule şayandır. İkincisi, bildiğimiz kadarıyla doğumundan bir veya iki gün önce ya da bundan daha az veya daha fazla bir süre önceden yeni doğacak çocuk için hazırlık yapılması konusunda herhangi dini amellerin olduğunu bilmiyoruz. Fakat yeni doğacak olan çocuk için selamet, afiyet ve hidayet bulması için dua etmek gibi güzel dualar bunun dışındadır. Nitekim Allah Teala kitab-ı Kur'an-ı Kerim'de saliha kadın olan İmran'ın hanımının şöyle dua ettiğini zikretmiştir. Ey peygamber hatırlar mısın? Hani bir zaman İmran'ın hanımı hamile kalınca şöyle demişti. Ey Rabbim karnımda taşıdığım çocuğumu sana Beytül Maktis'e hizmet etmesi için adadım. Onu benden kabul buyur. Çünkü yalnızca sen duamı işitensin, niyetimi bilensin derken onu doğurunca da ey Rabbim dedi. Ben Beytül Maktis'e hizmet etmeye layık olmayan bir kız çocuğu doğurdum. Zaten Allah onun ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Ve Allah onun şanını ileride yüceltecektir. Beytül Makdis'e hizmet etmesini istediğim erkek çocuğu kız çocuğu gibi değildir. Çünkü erkek çocuğu kız çocuğundan daha güçlü ve dirayetlidir. Ben onun adını Meryem koydum. Senden onu ve onun neslinden gelecek olanları senin rahmetinden kovulmuş şeytanın şerrinden korumanı diliyorum. Çocuğun dünyaya geldiği günde ve ondan sonraki günlerde yapacağınız şeyler şunlardır. 1. Yeni doğan çocuğun damağına hurma veya bal sürmek ve ona dua etmek. Nitekim Ebu Musa el-Eşari'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Bir erkek çocuğum dünyaya geldiğinde onu alıp Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona İbrahim ismini koyup damağına hurma sürdü ve mübarek olması için ona dua etti. Ardından onu bana verdi. 2. Çocuğa isim koymak. İlk günde caiz olduğu gibi yedinci günde de caizdir. Nitekim Enes bin Malik'ten Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gece bir erkek çocuğum dünyaya geldi. Bunun üzerine onu Atam İbrahim'in ismiyle isimlendirdim. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin'in doğumlarının 7. gününde akikasını kesti ve ikisine isimlerini koydu. 3 Yeni doğan çocuk için akika kurbanının kesilmesi ve sünnet edilmesi. Selman bin Amir'den Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akikası yeni doğan çocukla birliktedir. Doğumu üzerine kan akıtın. Akika kurbanını kesin ve ondan eziyeti giderin. Onun saçını tıraş edin veya sünnet edin. Semura bin Cündükten, Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yeni doğan her çocuk akikası karşılığında rehindir. Akikası kesilmeden ölürse kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir. O günde kendisine isim verilir ve başı tıraş edilir. İmam İbni Kayyım, Allah ona rahmet etsin, bu konuda özet olarak şöyle demiştir. Akika'nın faydalarından birisi, çocuğun annesinin karnından dünyaya çıktığı ilk vakitlerde Akika'nın Allah Teala'nın rızasına yakınlaşmaya vesile olan kurban olmasıdır. Akika'nın faydalarından birisi, yeni doğan çocuğun üzerindeki rehinliğin kaldırması, rehinliği kaldırması. Çünkü yeni doğan çocuk akikası kesilmeden ölürse kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikanın faydalarından birisi de akikanın yeni doğan çocuk için bir kurban olmasıdır. Nitekim Allah Teala İsmail Aleyhisselam'ı kurban olmaktan kurtarmak için onun yerine bir koçu kurban etmiştir. Yine akikanın faydalarından birisi de Sanırım bu vesileyle akraba ve dostların akika yemeğinde bir araya gelip toplanmasıdır. 4. Yeni doğan çocuğun sünnet edilmesine gelince bu fıtratın sünnetlerindendir. Çocuğun temizliği ile ilgili olduğundan dolayı sünnet yerine getirilmesi gereken görevlerdendir. Çünkü temizlik namazın geçerli olmasının şartlarındandır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Beş haslet fıtrattandır. Peygamberlerin sünnetlerindendir. Sünnet olmak, kasık kıllarını tıraş etmek, etek tıraşı olmak, koltuk altı kıllarını yolmak, tırnakları kesmek ve bıyıkları kısaltmak. Üçüncüsü. İslam alimleri yeni doğan çocuk için yapılması sünnet olan ameller konusunda şunu zikretmişlerdir. Bu dünyada kulakları ilk olarak kelime-i tevhidi işitmesi için sağ kulağına ezan okunmasıdır. Bunun çok büyük ve bereketli tesiri vardır. Sol kulağına kamet getirmeye gelince bu konuda herhangi bir şey sabit olmamıştır. Dördüncüsü, Yeni doğan çocuğun saçlarının tıraş edilmesi. Tıraştan sonra da başının safran, zeferan ile yağlanmasıdır. Bunun birçok tıbbi faydaları vardır. Daha sonra tıraş edilen saçın ağırlığınca altın veya gümüşün sadaka olarak verilmesidir. Tıraş edilen saçın tartılması şart değildir. Eğer altın veya gümüşü sadaka olarak vermek zor gelirse bu takdirde saçın ağırlığına denk olan altın veya gümüşün yerine onun değerinde meblağ takdir edilir ve bu meblağ hayır yolunda harcanması için sadaka olarak verilir. Allah Teala'dan bizi ve evlatlarımızı her türlü kötülüklerden korumasını, onlar hakkında dünya ve ahirette bize afiyet nasip etmesini dileriz. Amin. Allah'ın salat ve selamı Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Soru. Anne babanın yeni doğan çocukları için kestikleri akika kurbanının etinden yemeleri caiz midir? Çocuğun başının tıraş edilmesi ile akika kurbanının kesilmesi aynı gündemi olması gerekir. Evet. Cevap. Hamd yalnızca Allah'ıdır. Birincisi. Anne ve babanın <gülüyor> yeni doğan çocukları için kestikleri akika kurbanının etinden yemeleri caizdir. Nitekim Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olduğuna göre o akika kurbanı hakkında şöyle demiştir. Akika kurbanının etleri Kemikleri kırılmadan ve her kemik başka bir kemikle karıştırılmadan mafsaldan kesilir. Sonra ondan yenir. Sahibi ondan yer ve başkalarına da yedirilir. Değerli alim Muhammed bin Salih el-Hüseymin, Allah ona rahmet etsin, hadiste geçen lafzı şöyle açıklamıştır. Yani azalara ayrılır. Ve kemikleri kırılmaz. Aksine ağzalar, mafsallardan, eklem yerlerinden kesilir. İlmi araştırmalar ve fetva daimi komitesi fetvalarında şöyle gelmiştir. Akika kurbanı kesenin, akika kurbanının etini fakirlere, komşulara, akrabalara ve arkadaşlara çiğ veya pişmiş olarak dağıtabilir. Kendisi ve ailesi de ondan yiyebilir. Yine fakir ve Zenginleri evine davet edip onlara ziyafet de verebilir. Bu konuda herhangi bir sınırlama yoktur. İkincisi, yeni doğan çocuğun yedinci günde saçlarının kesilmesi, tıraş edilmesi ve aynı günde akika kurbanının kesilmesi sünnettendir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Yeni doğan her çocuk akikası karşılığında rehindir. Akikası kesilmeden ölürse kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, aynı günde başı tıraş edilir, kendisine isim verilir. Bir kimse çocuğa yedinci günden başka bir günde isim verirse veya akika kurbanını yedinci günden başka bir günde keserse bunda herhangi bir sakınca yoktur. Aynı şekilde akika kurbanını bir günde keser. Saçlarını da başka bir günde tıraş ederse bunda da herhangi bir sakınca yoktur. İbni Ab İbni Abdilber, Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Çocuğun akika kurbanının kesildiği günde başının tıraş edilmesine gelince alimler buna müstahap olarak bunu müstahap olarak görürlerdi. Soru yeni doğan çocuğun Akika kurbanının etini dağıtmanın hükmü nedir? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi, yeni doğan çocuk için akika kurbanı kesmek sünnettendir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Akikası yeni doğan çocukla birliktedir. Doğumu üzerine kan akıtın. Akika kurbanını kesin ve ondan eziyeti giderin. Onun saçını tıraş edin veya sünnet edin. Sahibinin bu akikadan yemesi caizdir. Aynı şekilde yakın akraba, arkadaşlara ve fakirlere yedirmek de caizdir. Akika kurbanının etini çiğ olarak dağıtmak caiz olduğu gibi pişirdikten sonra başkalarını yedirmek de caizdir. Nitekim Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o akika kurbanı hakkında şöyle demiştir. Akika kurbanının etleri, kemikleri kırılmadan ve her kemik başka bir kemikle karıştırmadan mafsaldan kesilir. Sonra ondan yenir. Sahibi ondan yer ve başkalarına da yedirilir. İbn Şirin ve Hasan Basri'den Allah ikisinden de Allah ikisine de e, rahmet etsin. Geldiğine göre akika onlara göre Kurban Bayramı'nda kesilen kurban gibi etinden yenir ve başkalarına da yedirilir. İbni Hazım, Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demiştir. Akika'nın etinden yenir ondan başkalarına hediye edilir ve sadaka verilir. Akika kurbanının etinin hepsinin pişirilmesi müstahaptır. Hatta ondan sadaka olarak verilen kısmı bile pişirilmesi müstahaptır. Nitekim ilk Müslümanlardan Cabir bin Abdullah Allah ondan razı olsun gibi bazılarının bunu müstahap gördüklerine dair rivayet gelmiştir. Atabin Ebi Rabah, Allah ona rahmet etsin, akika hakkında şöyle derdi. Akika kurbanını parça parça keser, sonra tuzlu suda pişirir ve komşulara dağıtır. Evet, soru. Bizim çocuklarımız çoğaldı fakat koyun bulamadığım için çocuklarımızdan birisine isim vermekte yaklaşık 5 ay geciktik. Şimdi çocuğa isim vermek caiz midir? Cevap. Hamd yalnızca Allah'dır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti yeni doğan çocuğa isim verme konusunda çeşitli hadisler gelmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden şöyle rivayet etmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğan çocuğu 7. gününde isim verilmesini, ondan eziyetin giderilmesini, saçının tıraş edilmesini ve akika kurbanının kesilmesini emretti.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 Bu gece bir oğlum oldu, ona Atam İbrahim'in adını koydum. Alimlerin büyük çoğunluğu yeni doğan çocuğa 7 günde isim vermenin daha faziletli olduğu görüşüne varmış ve şöyle demişlerdir. Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun rivayet ettiği hadis sadece doğduğu ilk günde çocuğa isim vermenin caiz olduğuna dalalet eder. Fakat müstahap olduğuna dalalet delalet etmez. Maliki mezhebinin bazı alimleriyle Nevevi Hanbelilerin bir görüşü de bu doğrultudadır. Şöyle demişlerdir. Doğduğu ilk günde çocuğa isim vermek müstahaptır. Aynı şekilde yedinci günde de isim vermek müstahaptır. Nevevi Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Sünnet olan doğumunun yedinci gününde veya Doğduğu günde çocuğa isim vermektir. Evet, yedinci günde veya doğduğu günde. Evet, sünnet olan budur. Buhari, Allah ona rahmet etsin, çocuğun akika kurbanını kesmek isteyen kimsenin akika kurbanını keseceği yedinci güne kadar isim vermeyi erteleyebileceğini, akika kurbanını kesmek istemeyen kimsenin ise ilk günde isim vereceğini belirtmiştir. İbni Hacer, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir. Bu, Buhari'den başkasında görmediğim iki görüşün arasını bulan ince bir görüştür. Hafız el-Iraqi, Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir. Bu, yani yedinci günde isim vermenin müstehap oluşu, Hasan Basri, Malik, Şafii, Ahmet ve başka alimlerin görüşüdür. Ashabımız, Şafii alimleri şöyle demişlerdir. Çocuğa yedinci günden <gülüyor> özür dilerim. Çocuğa yedinci günden önce isim vermekte bir sakınca yoktur. Muhammed bin Şirin Katade ve Evzai Allah onlara rahmet etsin. Şöyle demişlerdir. Çocuk tam olarak özürlü olmadan doğarsa, dilerse vaktinde isim verilir. İbni Münzir Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Çocuğa yedinci günde isim vermek güzeldir. Ama ne zaman dilerse isim verebilir. İbni Hazım Allah ona rahmet etsin. Şöyle demiştir. Çocuğa doğduğu günde isim verilir. İsim verme yedinci güne ertelenirse güzel olur. İbni Muhelleb Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Çocuk doğarken veya doğduktan sonra ona isim vermek caizdir. Fakat yedinci günde akika kurbanını kesmeyi niyet ediyorsa bu takdirde sünnet olan isim vermeyi yedinci güne ertelemesidir. İbni Muhelleb bunu Buhari'nin akika kurbanını kesmemiş olan kimse için doğduğu günde çocuğa isim verme babı sözünden almıştır. Her halükarda zikredilen şeylerin hepsi bu konudaki hükmün müstahaplık ve caizlik arasında olduğuna delalet etmektedir. Yedinci günde isim vermenin farz veya vacip olduğuna delalet eden hiçbir şey yoktur. Bir kimse isim vermeyi yedinci günden sonraya ertelerse bunda hiçbir sakınca ve günah yoktur. Nevevi Allah ona rahmet etsin bu konuda şöyle demektedir. Ashabımız Şafiî alimleri ile başka alimler şöyle demişlerdir. Yeni doğan çocuğa yedinci günde veya yedinci günden önce veya sonra isim vermek müstahaptır. Nitekim bu konuda pek çok şahıs pardon bu konuda pek çok sahih hadis gelmiştir. Yukarıda geçen açıklamalara göre sizin yeni doğan Allah'ın izniyle mübarek çocuğunuza ilk günde veya yedinci günde isim vermeniz, akika kurbanı işini ise imkan buluncaya kadar sonraya bırakmanız daha yerinde ve doğru olurdu. Zira akika kurbanı sadece müstahaptır. Onu terk etmek, kesmemek hiçbir günahı veya azabı gerektirmez. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Benim sorum şudur. Benim üç tane oğlum var. Birinci ve ikinci oğlum doğdukları vakitlerde erkek çocuğu için iki tane koyun kesmem gerektiğini biliyordum. Çünkü şey, bilmiyordum. Evet, erkek çocuğu için iki tane koyun kesmem gerektiğini bilmiyordum ilk iki çocuğum doğduğunda. Zaten birinci oğlum doğduğunda esasında bir koyun kesme imkanım bile yoktu. O zaman babam benim yerime oğlumun Akika kurbanını kesmişti. Şimdi benim birinci oğlum için bir mi yoksa iki koyun mu kesmem gerekir? İkinci oğlum için sadece bir koyun kestim ancak aileme ve arkadaşlarıma o zaman bir ziyafet yemeği vermedim. Akika kurbanının etini biz yedik. Bu olaydan dört ay sonra Akika kurbanının tanıdıklara aileye ve arkadaşlara sadece bir koyundan Ziyafet yemeği vermem gerektiğini öğrendim. Benim sorum şudur. Şimdi ikinci oğlum için bir mi? Yoksa iki koyun mu kesmem gerekir? Üçüncü oğluma gelince onun için iki koyun kestim. Fakat bu iki koyundan birisinin yarısına yakınını sadece biz yedik. Bu fiil caiz midir yoksa caiz değil midir? Sorularıma cevap vermenizi rica ediyorum. Çünkü ben çocuklarım için akika kurbanını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde geldiği gibi doğru bir şekilde yerine getirmek istiyorum. Allah Teala bizden yana sizi en güzel şekilde mükafatlandırsın. Cevap Hamd yalnızca Allah'a'dır. Birincisi, akika kurbanı müekked sünnettir ve bunu terk eden kimseye hiçbir günah yoktur. Nitekim Amr bin Şuayt babasından ona dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kimin bir çocuğu olur da onun için kurban, akika kurbanı kesmek isterse onu kessin. Erkek çocuğu için birbirine denk iki, kız çocuğu için ise tek koyun kessin. İkincisi, imkanı olmadığında veya akika kurbanını bilmediğinden dolayı çocukları için akika kurbanı kesmezse, aradan uzun süre geçmiş olsa bile onlar için akika kurbanı kesmesi müstahaptır. İlmi araştırmalar ve fetva, daimi komitesinin fetvalarında şöyle gelmiştir. Soru, bir kimse fakir olduğu için erkek çocukları olduğu halde Hiçbiri için akika kurbanı kesmemişse, aradan yıllar geçtikten sonra, Allah Teala lütfundan onu zengin kıldıktan sonra bu kimsenin akika kesmesi gerekir mi? Cevap Durum zikredildiği şekilde ise her erkek çocuğu için iki koyun olmak üzere akika kurbanını kesmesi bu kimse için meşrudur olabilir. Üçüncüsü bir dede torunu için akika kurbanı kesebilir. Nitekim Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki torunu Hasan ve Hüseyin için akika kurbanlarını kesmiştir. İbni Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için akika olarak ikişer iki koç Kesti. Buna göre, Sünneti tam olarak yerine getirmek istiyorsanız, dedesinin yani sizin babanızın yerine getirdiğini tamamlamak için birinci oğlunuz için bir koyun kesersiniz. Hani babanızın kestiği bir koyunun yanında bir koyunla siz keser, eklersiniz. Eğer dedinizin, dedesinin kestiği bir koyunla yetinirseniz, bunda bir sakınca yoktur. Dördüncüsü. Bazı fakihler, akika kurbanının hükümleri ve verilen yerler bakımından aynı kurban bayramında kesilen kurban gibi olduğu görüşüne varmışlardır. Bundan dolayı insanın akika kurbanını üç kısma ayırması, üçte birlik kısmını kendisi, ikinci kısmını arkadaşları, üçüncü kısmını da fakirler için taksim etmesi müstahattır. Bazı alimler ise akika kurbanının kurban bayramında kesilen kurban gibi olmadığını, dolayısıyla akika kurbanını dilediği şekilde kullanabileceği görüşüne varmışlardır. Her halükarda akika kurbanından bir şey çıkarmazsanız, taksim edip dağıtmazsanız bile akika kurbanınız geçerlidir. Kurban bayramında kesilen kurbana gelince bir kimse, onun etinin, etinin hepsini yer ve etinden hiçbir şeyi tasattukta bulunmazsa kasaptan en az bir ukiye yaklaşık olarak 300 gram et satın alarak onu tasattukta bulunmak suretiyle tasattukta bulunmadığı eti tazmin etmiş olur. Buna göre Allah'a hamdolsun ikinci oğlunuz için. Akika kurbanı tam olarak yerine gelmiştir. Aynı şekilde üçüncü oğlunuz için de böyledir. Allah Teala'dan evlatlarınızı mübarek kılmasını, onları Allah'a itaatte size yardımcı kılmasını ve İslam ve Müslümanlar için saklanmış birer nimet kılmasını dileriz. Amin. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Müslüman olmayan annemin doğum günümde benim için bir sürpriz doğum günü partisi düzenlemeyi planladığını öğrendim. Bu konudaki hüküm nedir? Evet. Eğer doğum gününü kutlamak caiz değil ise annemin bu isteğini reddederken ona kötülük yapmamak için ne yapmalıyım? Cevap. Hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi, insanların doğum günü diye adlandırdıkları bu gün hakkında değerli alim Muhammed bin Salih el Useymin, Allah ona rahmet etsin, fetva vermiş ve şöyle demiştir. Her hafta veya her yıl bayram haline getirilerek kutlanan hiçbir şey meşru değildir, bu biddattır. Bunun delili şudur, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğan çocuk için hakika kurbanını meşru kılmış fakat bunun dışında hiçbir şeyi meşru kılmamıştır. İnsanların bu günleri her hafta veya her yıl bayram haline getirmeleri bu bayramları İslami bayramlara benzetmiş olmaları anlamına gelir ki bu haramdır, caiz değildir. İslam dininde Ramazan bayramı, kurban bayramı ve haftalık bayram olan Cuma günü olmak üzere bu üç dini bayramdan başka hiçbir bayram yoktur. Kurban bayramı, Ramazan bayramı ve Cuma günü adetler babından değildir. Çünkü günler tekrar edip durmaktadır. Bunun içindir ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldikleri zaman Ensarı kurban bayramı ile Ramazan bayramı dışında iki bayramı kutlar halde bulmuştur. Nitekim o hadis şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra Mekke'den Medine'ye geldiklerinde Medine'lilerin Nevruz günü ile Mahrican günü diye eğlendikleri iki günleri vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu günler nedir? diye sordu. Medine'liler biz İslam'dan önce cahiliyet devrinden beri bugünlerde eğleniriz dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu Şüphesiz Allah size o iki günün yerine daha hayırlı olan iki bayramı kurban bayramı ile Ramazan bayramını vermiştir. İkincisi Annenize karşı nasıl davranmanız gerektiğine gelince, işin hakikatını hakikatini kendisine açıkça söylemenizi, Allah Teala'nın bu işe izin vermediğini ve İslam dininin bunu yasakladığını kendisine belirtmenizi uygun görüyorum. Böyle olursa sizin annenizden önce böyle bir şey yapmanız mümkün değildir. Ona şöyle deyin: Şayet Allah Teala bu yaptığınız şeye izin vermiş olsaydı. Ben mutlu olur ve sana teşekkür ederdim. Ama durum kesinlikle ne benim ne de başka hiç kimsenin elinde değildir. Buna ancak Allah Teala hüküm verir. Biz Müslümanlar buna teslim olmamız, biz Müslümanların buna teslim olmamız gerekir. Bu konu alim ve hakim olan Allah Teala'nın emri olduğuna göre bunu tartışmamız caiz değildir. Bütün bunları en güzel uslup ve en ince yollarla annenize bildirmelisiniz. Eğer ikna olur ve sizin bu durumunuzu takdir ederse Allah'a hamdolsun. Yok eğer ikna olmazsa partinin düzenlendiği vakitte evin dışında olmaya gayret et ki hiç kimsesini bu partiye katılmaya zorlamasın. Veya partiye katılma konusunda nefsine yenilmeyesin. Bunlara dikkat edilsin. Annenizin yaptıklarından dolayı size hiçbir günah yoktur. Allah Teala'nın rızası her yaratılanın rızasının üstündedir. Eğer anneniz bugün bunu şiddetle reddederse gelecekte Allah Teala'nın izniyle Allah Teala senden razı olabileceğini bilmelisin. Soru Benim Müslüman olan bir bayan arkadaşım var. Fakat Müslüman olmayan ailesiyle birlikte yaşıyor. Şu an bu arkadaşım hamile ve kendisini boşayan Müslüman kocası başka bir ülkede yaşamaktadır. Bu arkadaşım akika kurbanının hükmü hakkında sormaktadır. Bu arkadaşımın Oğlunun akika kurbanını kesmesi gerekir mi? Bu arkadaşım akika kurbanını nasıl kesmelidir? Bu arkadaşımın çocuk doğduktan sonra onun kulağına ezan okuması gerekir mi? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Birincisi, akika kurbanı müstahabı olan sünnettir, dinen mükellef olanlara farz, veya vacip değildir. Her kim bu sünnete uyarak onu yerine getirirse ecir ve fazilete nail olur. Her kim de bu sünnete uymayıp onu yerine getirmezse kusurlu davranmış olur. Fakat günah kazanmayı hak etmemiştir. İlim ehlinin büyük çoğunluğu bu görüşe varmıştır. İkincisi asıl olan akika kurbanının çocuğun babasının malından olmasıdır. Evet, bu kurbanın çocuğun, babasının malından olmasıdır. Annesinin ve çocuğun kendisinin malından değildir. Zira akika kurbanının meşruluğu ile ilgili Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen hadislerde emre ilk muhatap olan kişi babadır. Fakat bazı fakihler şöyle demişlerdir. Şu hallerde babanın dışında bir kimsenin akika kurbanını kesmesi caizdir. Bir, baba güç yetiremez ve akika kurbanını kesmekten imtina ederse. İki, bir kimse akika kurbanını babanın yerine kendisi kesmek için çocuğun babasından izin ister de baba da ona izin verirse. Fakihler İbni Abbas'tan Allah ondan ve babasından razı olsun sabit olan şu hadisi buna delil göstermişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için akika olarak ikişer ikişer koç kesti. Yine fakihler şöyle demişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin torunu Hasan ve Hüseyin için akika kurbanlarını bizzat kendisinin kesmesi, babanın izni ve rızası olması halinde akika kurbanını babanın dışında bir akrabanın kesmesinin caiz olduğuna bir delildir. Hafız İbni Hacer Allah ona rahmet etsin.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 Edilgen fiildir. Bu fiil akika kurbanını kesecek olan kimsenin tayin edilmediğine dalalet eder. Şafilere göre ise çocuğun nafakası kime ait ise akika kurbanını onun kesmesi gerekir. Hambillere göre ise babanın ölümü veya kesmekten intina etmesinin dışında akika kurbanını babanın kesmesi gerekir. Rafi Allah ona rahmet etsin şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için akika kurbanı kesti. Hadisi tevil edilmiş gibidir. Nevevi Allah ona rahmet etsin, şöyle demiştir: Hasan ve Hüseyin'in babası Ali, Allah ondan razı olsun, doğduklarında akika kurbanını kesemeyecek durumda olması veya akika kurbanını kesmesi için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme izin vermiş olması veya akka kelimesi emretti anlamında olması veya da bu fiil başkasının oğlu için akika kurbanını kesmek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hususiyetlerinden olması ihtimal dahilindedir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurban bayramında ümmetinden kurban kesemeyenler için kurban kesmiş ve bazı alimler bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hususiyetlerinden saymıştır. Kısaca söylemek gerekirse bu Annenin çocuğu için akika kurbanını kesmesi gerekmez. Ancak babasının kesmek istememesi veya babanın uzak bir yerde olması ya da çocuğun doğduğundan habersiz olması sebebiyle kesememesi halinde annenin akika kurbanını kesmesi müstahaptır. allah Teala bu davranışından dolayı anneye ecir ve sevap yazacaktır. Üçüncüsü, yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasına gelince bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den herhangi bir hadis sabit olmamıştır gelmemiştir bazı fakihler bunun müstahap olduğunu söylemişlerdir İmam Malik Allah ona rahmet etsin yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasının müstahap olmadığını söylemiştir Şafii mezhebi alimleri ile diğer alimlerin dedikleri gibi Yeni doğan çocuğun kulağına ezan okunmasının meşru olduğunu söylersek, Allah'ın izniyle iki görüşten en açık olanına göre namaz için okunan ezanda olduğu gibi ezan okuma işini erkeğin yapması gerektiğini şart koşan ilim ehlinin görüşüne aykırı hareket ederek yeni doğan çocuğun kulağına annesi veya Müslüman kadınlardan birisinin ezan okunması, ezan okuması caizdir. Şafi alimlerinden şibir emnesi şöyle demiştir. Yeni doğan çocuğun kulağına kadın tarafından bile olsa ezan okunması sünnettir. Çünkü bu ezan, erkeklerin görevi olan namaz için okunan ezan değildir. Aksine, aksine bundan maksat sadece bereket ummak amacıyla Allah'ın adını anmaktır. Şevbelinin El Haşiye Alelmen Heç adlı eserinde yeni doğan çocuğun kulaklarına ezan okunmasında okuyacak kimsenin erkek olması şart değildir. Bazı alimlerin anladıkları gibi yeni doğan çocuğun kulağına ebe, doğum yaptıran tarafından ezan okunması ile sünnet yerini bulur. Allah Teala en iyi bilendir. Soru Eşim, hanımım. Perşembe günü sabah saat 7'de bir çocuk doğurdu. Buna göre semaye ne zaman olur? Semaye anında ne yapmalıyım? Cevap hamd yalnızca Allah'adır. Semayeden kastınız yeni doğan çocuk için kesilen akika kurbanı ise bu kurban çocuğun doğumunun yedinci gününde kesilir. Nitekim Semura bin Cündüb'ün Allah ondan razı olsun.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 Aleyhi ve sellemin. sözünden kasıt yani akika kurbanının yedinci günde kesilmesi sünnet olur. Örneğin çocuk cumartesi doğmuşsa akika kurbanı cuma günü yani çocuğun doğduğu günden bir önceki günde kesilir. İşte bu akika kurbanı kesimi ve çocuğa isim verme konusunda bir ölçüdür. Evet. Çocuk perşembe günü doğmuşsa akika kurbanı çarşamba günü kesilir. Diğer günlerde bu şekilde hesaplanır. Buna göre akika kurbanını çarşamba günü sabah saat yediye veya gün boyunca herhangi bir vakitte kesebilirsiniz. Çocuğa isim verme konusuna gelince birinci veya 7 günde çocuğa isim verilir. Nitekim Enes bin Malik'in Allah ondan razı olsun rivayet ettiği hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu gece bir doğum oldu. Ona atam İbrahim'in adını koydu. Ayşe'den Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ve Hüseyin için yedinci gün akika kurbanı kesti. Aynı günde onlara isim koydu ve başlarındaki eziyetin giderilmesini saçlarının tıraş edilmesini emretti. Akika kurbanının herhangi bir günde kesilmesinde bir sakınca yoktur. Aynı şekilde herhangi bir günde isim verilmesinde de bir sakınca yoktur. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Akika kurbanının bir kısmı bir ülkede, diğer bir kısmı da başka bir ülkede kesilmek üzere taksim edilmesi caiz midir? Zira ben Eşim gereği Suudi Arabistan'da çalışıyorum. Eşim gelecek. ay içerisinde inşallah bir erkek çocuk doğuracak. Akika kurbanı iki koyun olacaktır. Bu akika kurbanından birisinin Mısır'da. Diğerinin de çalıştığım yer olan Suudi Arabistan'da kesilmesi caiz midir? Bu durumlarda tamamlanması gereken şartlar nelerdir? Cevap. Hamd yalnızca Allah'dır. Sünnet olarak erkek çocuğu için iki koyun kız çocuğu için ise bir koyunun akika kurbanı olarak kesilmesidir. Nitekim Ümmü küzden Allah ondan razı olsun rivayet olunduğuna göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme akika hakkında sormuş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Doğan erkek çocuğu için İki, kız çocuğu için ise bir koyun kesilir. Koyunların erkek veya dişi olması size bir zararı yoktur. Fark etmez. Amr bin Şuayb'tan o babasının o babasından o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kimin bir çocuğu olur da onun için kurban, akika kurbanı kesmek isterse onu kessin. Erkek çocuğu için birbirine denk iki kız çocuğu için ise tek koyun kessin. Bir kimsenin kendi ülkesindeki ailesinin geri kalan fertlerini sevindirmek için akika kurbanının birisini bir ülkede diğerini de başka bir ülkede kestirmesi caizdir. Allah Teala en iyi bilendir. Soru. Yeni doğan erkek çocuğu için akika kurbanı ile ilgili hükümler nelerdir? Cevap, hamd yalnızca Allah'adır. Akika kurbanı, doğumunun yedinci gününde çocuk için kesilen kurbandır. Akika kurbanı, cahiliye döneminde Araplar tarafından bilinmekteydi. Nitekim El Merdavi, Allah ona rahmet etsin, bu konuda şöyle demiştir. Akika kurbanına gelince, çocuğun doğumundan sonra kesilen koyundur. İslam'dan önce Araplar bu gelenek üzereydiler. Akika kurbanı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sayh hadislerde hadislerle meşruluğu sabit olmuştur. Bu hadislerden bazıları şunlardır. Bireyde'den, Allah ondan razı olsun, rivayet olunduğuna göre o şöyle demiştir. Cahiliye devrinde birimizin çocuğu doğduğu zaman bir koyun keser ve kanını çocuğun başına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 Üzerine kan akıtın, akika kurbanını kesin ve ondan eziyeti giderin. Onun saçını tıraş edin veya sünnet edin. Erkek çocuğu için iki koyun, kız çocuğu için ise bir koyun kesmek meşru kılınmıştır. Nizekim, Sahih ve sarih açık hadisler buna delalet etmiştir. Bu hadislerden bazıları şunlardır. 1- Ümmü,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 göre olunduğuna göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim demiştir. Doğan erkek çocuğu için birbirine denk iki kız çocuğu için ise bir koyun kesilir. Bu hadisler akika kurbanı konusunda erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında fark olduğunu göstermektedir. <gülüyor> Nitekim büyük alim İbn Kayyım, Allah ona rahmet etsin, erkek çocuğu ile kız çocuğu arasında farkı şöyle açıklamaktadır. Bu İslam şeriatının koyduğu bir ölçüdür. Zira Allah subhanahu ve teala hangisinin daha üstün olduğunu göstermek için erkek ile kadını karşılaştırmış ve miras, diyet, şahitlik, kölelikten azat etme... Hakika gibi konularda kadını erkeğin yarısına denk tutmuştur. Nitekim Ümamenin Allah ondan razı olsun rivayet ettiği hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hangi Müslüman bir erkek, Müslüman bir erkek köleyi azat ederse, esaretten kurtarırsa veya hürriyetine kavuşturursa o azat edilen erkek bunun Azat eden erkeğin ateşten kurtarıcısı olur. Onun azat edilenin her bir uzvuna karşılık bunun azat edenin bir uzvu ateşten azat olunur. Allah onu ateşten azat eder. Hangi Müslüman bir erkek Müslüman iki köle kadını azat ederse onlar azat edilen iki kadın bunun azat eden erkeğin ateşten kurtarıcısı olur. Onların iki uzuğuna karşılık bunun bir uzvu ateşten azat olunur. Hangi Müslüman kadın bir Müslüman kadını azat ederse o azat edilen kadın bunun azat eden kadının ateşten kurtarıcısı olur. Onun azat edilen kadının her bir uzvuna karşılık bunun azat eden kadının bir uzvu ateşten azat olunur. Allah onu ateşten azat eder bu sebeple akika kurbanı konusunda apaçık sünnet hadisler olmasaydı bile erkek ile kadın arasındaki bu üstünlük farklılık süre gelmiştir. Üstünlük konusunda sabit ve sarih açık sünnetler olursa durum nice olur. İbn Kayyim Allah ona rahmet etsin. Yine şöyle demiştir. Allah subhanahu ve teala Erkeği kadından üstün kılmış ve şöyle buyurmuştur. Beytül, Beytül Maktis'e Maktis e hizmet etmesini istediğim erkek çocuk, kız çocuğu gibi değildir. Bu üstünlüğün gereği şudur. Erkeğin hükümlerde kadına tercih edilmesi ve ondan üstün olmasıdır. Nitekim İslam şeriatı şahitlik, miras ve diyet, diyet konularında Erkeği iki kadına denk kılarak onu üstün tutmuştur. Akika kurbanı da bu hükümlere eklenmiştir. Not. İbni Kayyim, Allah ona rahmet etsin. Akikanın faydalarını sayarken şöyle demiştir. Akika kurbanının faydalarından birisi akika kurbanının çocuğun annesinin karnından dünyaya çıktığı ilk vakitte onu Allah Teala'ya yaklaştıran bir kurban olmasıdır. Akika kurbanının faydalarından birisi, akika kurbanı yeni doğan çocuğu rehinlikten kurtaran bir kurban olmasıdır. Çünkü yeni doğan çocuk, kıyamet günü anne ve babasının babasına şefaat edebilmesi için akika kurbanı karşılığında rehindir. Akika kurbanının Faydalarından birisi Akika kurbanı çocuk için bir fidyedir. Tıpkı Allah Teala'nın İsmail'i bir koçu fidye olarak vermesi karşılığında kurtardığı gibi. Akika kurbanı için en faziletli vakit çocuğun doğumunun yedinci günüdür. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. Yeni doğan her çocuk Akikası karşılığında rehindir. Akikası kesilmeden ölürse Kıyamet günü anne ve babasına şefaat etmekten men edilir. Akikası doğumunun yedinci gününde kesilir, aynı günde başı tıraş edilir, kendisine isim verilir. Akika kurbanı yedinci günden sonra kalırsa bunda bir sakınca yoktur. Müslüman ne zaman güç getirirse akika kurbanını keser. Allah Teala en iyi bilendir.